Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Böyle bir hadis e, var. Sahih bir hadis bu. İnne <gülüyor> Allahe halaka Adem ala suretihi. Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Kendi derken kim burada? Hazreti Adem'in kendisi. Ya da hadisin bir arka planı var. Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam biriniz birinizle kavga ettiğinde yüzüne vurmasın. Yüze vurmaktan sakının. Çünkü Allah Adem'i onun suretinde, biçiminde yaratmıştır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı örneksiz yarattı, benzersiz yarattı. Hatta bir itina-rabbaniye ile yarattı ki şeytan İblis ona secde etmekten imtina ettiğinde buyurdu ki: "Mameneke en tescude lima halaqtu bi yadayya." Benim iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Buradaki iki elden kasıt insanın organları değil, inayet-i Rabbaniye'dir. Bu müteşabih evet. bir ifade. Cenab-ı Hak Hz. Adem'i bir inayet-i Rabbaniye ile yaratmış. Yani hani deriz ya, övmüş de yaratmış. O tarz, örneksiz, orjinal, bedi ve çok güzel e, insanoğlunun yaratılış kıvamı mükemmel bir kıvam. Eşref-i mahlukat olması buradan geliyor biraz da. Dolayısıyla Efendimiz buyurmuş ki, birisiyle kavga ettiğinizde eğer yüzüne vurursanız, Adem Aleyhisselam'ın yüzünü takbih etmiş, tahkir etmiş olursunuz. O da Cenab-ı Hakk'ın benzersiz, emsalsiz, özel bir inayetle yarattığı bir yüzdür. Dolayısıyla bu işin ucu oraya kadar gider. İşin ucu oraya kadar gitmesin. Allah Teala'nın özel bir itinayla yarattığı o sureti, o yüzü tahkir edecek o anlama gelecek bir fiilden uzak durun. Bu anlamda Allah Adem'i yüzüne vurduğunuz o adamın biçiminde yaratmıştır buyurmuş. Ama maalesef tarihte de günümüzde de bu ifadeden arızalı bir, anlama, bir anlam çıkarmışlar ve demişler ki Allah Adem'i kendi ilahi biçiminde yaratmıştır. Bu aslında Tevrat'ın bir ifadesi. Tevrat'ın tekvin bölümünde ilk başında yani 26 ve 27. cümlelerde, 1. bölümün 26-27. cümlelerinde aynen böyle geçiyor. Tanrı kendine benzer bir insan yaratmayı diledi. Tanrı insanı kendine benzer biçimde yarattı. Bunlar Yahudilerin inancı. Dolayısıyla İslam'da böyle bir inanç yok. Allah Teala'ya bir suret isnat etmek, bir biçim isnat etmek Allah korusun pek çok usulü din alimine göre küfürdür. Allah Teala'ya biçim isnat ettiğinizde ona bir cismiyet izafe etmiş olursunuz. Biçim bir biçimde olmak, bir şekilde olmak cisimlere mahsus bir şeydir. Cisimlere mahsus bir şey Cenab-ı Hak hakkında asla ve kat'a tasavvur edilemez. Böyle bir cümle kurmak bile doğru değil.